Allah Celle Celaluhu katında en iğrenç ve en kötü şey bir kişi bir kişi aleyhinde hoşlanmadığı sözler ile konuşmasıdır. O kişinin diğer kişi karşısında konuşacağı sözlerden dolayı rahatsız olacağı zaman o sözler o kişide olsa bile onun gıyabında, onun arkasında onu konuşması gıybettir. Ve Allah katında en kötü şey gıybettir. Gıybet eden kişi ise Allah katında günahkar olduğu gibi gıybet edilen kişi de günahlarına kefaret sebep oluyor. Yani gıybet edilen kişi kazanıyor, gıybet eden kişi ise iflas ediyor. Ve burada gerçekten gıybet, suizan, kötü lakaplar, alay etmek, küçümsemek insanlar arasında en büyük fitnedir. Dostlar arasında, komşular arasında, ahbaplar arasında, akrabalar arasında tamam mı? Genelde bu tür sözler, bu sözle kaplar, bu türle lakaplar, bu tür nahoş sözler bu kişilerin arasını ne yapar? Ayırır. Bir kişi yani bir dost diğer bir dostun aleyhinde başka bir dostun yanında o dostun gıyabında konuştuğu zaman o gaip olan dost o iki kişinin onun riyabında onun arkasında konuştuklarını duyarsa şüphesiz ki onlardan tiksinecek. Kalbi ondan kırılacak. Yumurta kırıldıktan sonra tamir edilmez. Bardak bardak iken değerlidir. Ama düşüp kırıldıktan sonra onu toplamak artık. Toplasan bile asıl gibi değildir. Kalp kırıldıktan sonra her ne kadar dost, ahbap, akraba gözüküyorlarsa da, her ne kadar bir araya geliyorlarsa da o yara devamlı onun kalbinde olacak. Çünkü onun onun gözüne baktığı zaman devamlı o onun aleyhinde söylemiş olduğu sözlerden dolayı rahatsız olacak. Bu o rahatsızlık hiçbir zaman onun kalbinden geçmez. Belki bunu siz hepiniz tecrübe etmişsiniz. Dolayısıyla Müslüman erkekler kendi aralarında birbirlerini çekiştirdikleri gibi Müslüman kadınlar da bir araya geldikleri zaman hep birbirlerini çekiştiriyorlar. Genelde iki kadın bir araya geldiği zaman hep kendi o iki kadın veyahut da birçok kadın kendi aralarında onların aralarında olmayan ahbaplarını, dostlarını, akrabalarını, arkadaşlarını eleştiriyorlar. Ve bu, bu eleştiriler orada kalmıyor. Dikkat edin. Mutlaka oradan birisi o eleştirilen kişiye aktarır. Ve aktarınca hem kendileri bu fitneyi yapıyorlar hem kendileri aktarıyorlar. Dolayısıyla o kadın o sözleri işittiği duyduğu zaman artık o kadının kalbini bir daha onu imar etmek mümkün değildir. Ne yapmayacak? Bir daha onlara gitmeyecek. Giderse de hep kırgın kalacak. Tabii ki bu en büyük fitnedir tabii. Bu insanlar arasında haram olduğu gibi özellikle Müslümanlar arasında çok daha büyük bir günahtır. Ve burada Allah Celle Celaluhu bu zikrettiğimiz ayetlerde diyor ki, Ya eyyühellezine